Cihad Cihadın hükmü ve şartları 4. Emre Uyar Cihadtan bahsetmiş olduğumuz bu yazı dizimizde, cihadın şer'i hükmü ve cihadın şartları meselesine gelmiş bulunmaktayız. Rabbimizden dileğimiz, bizleri yazdıklarını anlayıp yaşayanlardan kılmasıdır. Allahümme. Amin. Cihadın hükmü Cihadın hükmü farz-ı kifayedir. Müminlerden bir topluluğun yerine getirmesiyle, diğerlerinden sorumluluğun düştüğü, Kimse yapmadığı takdirde ise herkesin sorumlu tutulacağı farza, farz-ı kifaye denilmektedir. i̇bn Kudame rahimehullah, cihadın aslen farz-ı kifaye olduğunun delili olarak şu ayeti zikretmektedir. İman edenlerden, özürsüz olarak yerlerinde oturanlarla, mal ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler birbirine eşit değildir. Allah, mal ve canlarıyla cihad edenleri mertebece, oturanlardan üstün kılmıştır. Allah, hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama Allah, cihat edenleri oturanlara, büyük ecirlerle üstün kılmıştır. Nisa Suresi 94 ve 95. Ayetler Ayetten anlaşılan şudur ki, cihat eden kimse, cihat etmeyip oturan kimseden üstündür. Ayetin, Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir kısmındansa, bir grup Müslümanın cihadı yerine getirdiği takdirde, Yerine getirmeyen Müslümanların günahkar olmadıkları anlaşılmaktadır. Başka bir ayette ise Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır: Müminlerin hepsinin sefere çıkması doğru değildir. Onlardan bir taife geride kalıp dinde fakihleşsinler, ta ki kavimleri döndüklerinde onları uyarsınlar. O ki sakınırlar. Tevbe suresi 122. ayet. Bu ayetle beraber Cihadın asıl hükmünün farz-ı olduğunun delillerinden birisi de, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem birçok yere seriye göndermesi, fakat kendisiyle beraber bir grup sahabenin Medine'de kalmasıdır. Buraya kadar zikredilen deliller, cihadın asıl hükmünün farz-ı olduğuna delalet eden delillerdir. Cihadın farz-ı kifayilikten çıkıp, aynı bir farz olduğu durumlarda söz konusudur. İbn-i Kudame Rahmehullah, bu durumların şunlar olduğunu söylemektedir. 1- Müslüman ve kâfir, iki saf karşı karşıya geldiğinde, artık savaşmak herkesin üzerine farz olup, geri dönmek haramdır. Bunun delili ise şudur. Ey iman edenler! Savaş için toplu bir halde kâfirlerle karşılaştığınız zaman, onlara arkanıza dönmeyin. Savaşmak için yer tutmak, yahut başka bir bölüye katılmak gayesiyle olmaksızın, o gün kim onlara arkasını dönüp kaçarsa, muhakkak o, Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun yeri de cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Enfal Suresi 15 ve 16. Ayetler Resulullah'da sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte, kişinin ordular karşı karşıya geldikten sonra arkasını dönüp kaçmasını yedi büyük günahlardan birisi olarak zikretmiştir. Şeriatın tasarruflarında hikmetin bilinmesine gerek yoktur. Allah ve Resulü bir şeyi emretmiş veya nehyetmişse, biz bilmesek de, o emirde veya o nehide mutlaka bir hikmet vardır. Acizane, bizim burada görebildiğimiz hikmetler, şunlar olabilir. a. Ordular karşı karşıya geldiği esnada gerisin geriye dönen kişi, düşman saflarından İslam ordusuna ok atan kimse gibidir. Geriye dönen kişi, orduda bulunması gereken sabır, sebat, kararlılık gibi mefhumları yerle bir etmektedir. b. Geri dönen kimse bu fiiliyle, karşı tarafın kendisini olan güvenini arttırıp, elinin güçlenmesine sebebiyet verecektir. 2- Düşmanın bir yeri işgal ettiği zamanda, Müslümanların üzerine onlara karşı savaşmak, farza aynı olur. Çünkü düşmanın bir beldeyi istila etmesi, şeriatın korumakla görevli olduğu din, can, mal, akıl ve nesep gibi unsurların hepsine zarar vermektedir. 3- Yine Müslümanların emiri, imamı, Seferberlik ilan ettiği zaman, cihat müminlerin üzerine farza aynı olmaktadır. Bunun delilleri ise hem Kur'an'da hem de sünnette mevcuttur. Ey iman edenler! Size ne oldu ki? Allah yolunda topluca savaşa çıkın denildiği zaman ağırlaşıp yere çakıldınız. Ahirete karşılık dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahirete göre pek azdır. Eğer topluca cihada çıkmazsanız, Allah size can yakıcı bir azapla azap eder ve yerinize başka bir millet getirir. Ona bir şey de yapamazsınız. Allah her şeye kadirdir. Tevbe Suresi 38 ve 39. Ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Seferberlik çağrısı olursa savaşa çıkınız. Müttefekûn aleyh. Bu durumda cihadın farzı aynı olması, emire itaatin farzı aynı olması sebebiyledir. Cihadın Şartları Farz-ı kifai olan cihadın kişinin üzerine vacip olabilmesinin dokuz şartı bulunmaktadır. 1- İslam Amellerin kabulü, ancak kişinin Müslüman olmasıyla mümkündür. Allah subhanehu ve Teala, kafirlerin hiçbir amelini kendilerinden kabul etmeyecektir. 2- Ergenlik Çocuk cihada çıkabilir. Ancak çocuğun üzerine farz olabilmesi, ancak ergenlikle beraber mümkündür. 3. Akıl. Akıl bütün teklifi ahkamın şartıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Şu üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uykuda olan, akılanıncaya kadar deliden, buluğa erininceye kadar çocuktan. Buhari. 4. Hürriyet. Köle kendi nefsinin maliki olmadığından dolayı her konuda başkasının iznine muhtaçtır. Kölenin farz-ı olan cihada çıkması sahibinin izni olmadan caiz değildir. 5. Erkeklik. Cihad farzı aynı olduğunda alimler kadının cihada çıkması konusunda ihtilaf etmişlerdir. 6. Sağlamlık. Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor: Allah'a ve Resulüne karşı samimi olmak şartıyla zayıflara, hastalara ve harcayacak bir şey bulamayanlara bir günah yoktur. Tevbe Suresi 91. Ayet Allah'ın subhanehu ve Teala, zayıflık gibi durumların kendisini cihattan alıkoyduğu insanlar için, Allah'a ve Rasûlü'ne karşı samimi olmak şartını zikretmesi, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Zira bu şart, geri kalanlarında üzerine düşen bir takım sorumlulukların olduğunu gösterir. Cephede olanın cephenin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirdiği gibi, cephede olmayan da üzerindeki sorumlulukları en güzel şekilde ifa etmesi gerekir. Rabbim bizi sorumluluklarının bilincinde olup, onları en güzel şekilde ifa eden kullarından eylesin. Allahümme. Amin. 7- Cihad için harcanacak nafakanın bulunması. Bir üst maddede zikretmiş olduğumuz Tevbe suresinin 91. ayeti aynı zamanda bu maddenin de delilidir. 8. Anne-Baba'nın izni. Cihat farz-ı kifaye olduğunda kişinin anne-babasının iznini alması gerekmektedir. Bu iznin alınmasının sebebi anne-babaya itaat etmenin farz oluşundan dolayıdır. Eğer anne-baba kafirse ve cihatta farz-ı kifaye olan bir cihatsa, alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Alimlerin geneli izin alınması gerektiğini söylerken, bazı alimlerse çıkıldığı takdirde anne babanın helak olması gibi bir durum söz konusu olduğunda çıkmaması gerektiğini söylemişlerdir. 9. Alacaklının izni. Cihat farz kifâye olduğu zaman alacaklıdan izin almak şarttır. Çünkü kişinin üzerindeki borcu ödemesi farz aynıdır. Hatta bu konuda Rasulullah'tan, sallallahu aleyhi ve sellem gelen. Gerçekten kişiyi hayrete düşüren rivayetler mevcuttur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şehidin borç hariç bütün günahları affedilir. Müslim Sahabenin biri, peygamberimize gelip şöyle soruyor. Ya Resûlullah, ben Allah yolunda sabrederek ve ecrimi Allah'tan bekleyerek savaşıp öldürülürsem, bu bütün günahlarıma kefaret olur mu? Rasulullah: evet. Ama borç müstesna buyuruyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldırması için bir adamın cenazesi getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın borcu var. Arkadaşınızın namazını siz kılın buyurdu. Ebu Katade borç benim üzerim olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sadakatle mi diye sorunca Ebu Katade sadakatle diye cevap verdi. Bunun üzerine adamın namazı kılındı. Rabbimizden şehadeti isteyen biz Müslümanların bu rivayetlerin üzerinde çokça durup tefekkür etmesi gerekir. Özellikle borç alıp ödememeyi kendisine ahlak haline getiren kardeşlerimizin dönüp tekrar tekrar bu rivayetlere bakması ve düşünmesi daha da elzemdir. Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 21. sayısında yayınlanmıştır.